İlk sorumuzu alalım hemen. Talebe kardeşimiz yazmış. Ee, bir kardeş hocamıza şöyle soru vermemizi... He, pardon, o öyle bir soru değilmiş bu. E, hocam, bir Müslüman günahlarından dolayı cehenneme girip... E, Ebedi mi kalacak? Yoksa yanıp sonra cennete mi girecek? Bu soru e, çokça soruluyor diyor. Bir Müslüman e, eğer tevhid ehli ise Allah'a şirk koşmadan, büyük şirk koşmadan dünyadan e, göçtüyse, şirk koşmadı yani büyük şirk yok ama çok günah var. Ama Allah'a inanıyor, Peygamberlere inanıyor, e, iman ediyor. Bu insan cezasını çektikten sonra e, bir havuza girecek. Bu havuzda yanan vücudu tekrar şifa bulacak, sapa sağlam olacak, tekrar eski güzelliğine, nuruna kavuşacak. Cehennemde hiç cehennemden bir azap izi kendisinde kalmayacak ve cennete girecek. Tevhid ehli ise, şirk koşmuyoruz ise bu böyle. Ama şirk koşarak öldüyse bu insan maalesef e, cehennemde ebediyen kalacaktır. Çünkü Peygamberimiz <gülüyor> bunu bu şekilde haber etmektedir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hem cennetin hem cehennemin e, sonsuza Dek, var olacağını söylemektedir. Halidine fiha, halidine fiha. Herkes için de orada onlar ebedi kalacaklardır. Cehennem içinde aynı zamanda orada onlar ebediyen kalacaklardır. Buyurmakta. Tabii ki iman eden insanlar cezalarını orada çektikten sonra tekrar cennete ebediyen kalmak üzere kavuşacaklardır inşallahu Teala. <Gülüyor> evet. Eee Elis kardeşimiz diyor. E, imanın cinsini terk etmek küfür müdür? Yani insan zahri amellerin tümünü terk eden dinden çıkmış mıdır? Şimdi bu konuda sadece namaz ibadetini terk eden insan hadislerin açık naslarına göre dinden çıkar. Namaz ibadetini terk eden insan, beş vakit namazı bilerek terk eden insan e, peygamberimizin if ifadesiyle e, dinden çıkar. İnne beyne şirki. Kufri. Ee, ve küfür. Terk-u salat ve men terkaha vakad kefer. Kişi ile şirk ve küfür arasında namaz vardır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur. El ahdu allazi beyni ve beynehumu's salah ve men terkaha vakad kefer. Onlar ile benim aramdaki sözleşme, ahitleşme namazdır kim namazı terk ederse ahdini bozmuştur ve kafir olmuştur. Bu e, hadislerden bunu anlıyoruz. Yine sahabeden gelen eserlerde biz namazın terki dışında hiçbir ibadetin terkini küfür saymıyorduk diyor. Sahabelerden bu şekilde gelen rivayetler var. Dolayısıyla namaz dışında bir İbadet, bir emir, e, tembellikten dolayı inkar etmiyorsunuz ama tembellikten dolayı yapamıyorsunuz, terk ediyorsunuz, tembellikten dolayı vücubiyetini, farzı, far, farziyetini terk e, etmiyorsunuz, bunu inkar da etmiyorsunuz. Fakat tembellikten dolayı böyle bir şey, bir e, terk etme olayı meydana geliyorsa... <gülüyor> Bu insanlar namazını kıldığı takdirde Müslüman olarak kabul edilirler, Müslüman olarak ölürler, Müslüman olarak da Müslümanların kabristanına gömülür, cenaze namazı da kılınır, evlatları da kendilerine varis olurlar, mirasçı olurlar. Evet, İsra kardeşimiz hiç namaz kılmıyorsa gerekli açıklama yaptık namaz kılmıyorsa işi tehlike cennete girmesi o zaman hiç namaz kılmayan bir insanın cennete girmesi e, mümkün değil. takım kardeşimiz, hocam cinlerin cehenneme girebileceğine dair açık bir nas bulunmaktadır. Ancak cinlerin cennete, Gireceğine dair ben açık bir nasa rastlamadım. Cinlerin cennete gireceğine dair bir hadis mevcut mudur? Alimlerin üzerinde ittifak ettiği bir görüş var mıdır? Değerli kardeşim, insanlar gibi cinler de Allah'ın emirlerinden mükellef sayılan varlıklardır. Cinlere de Allahu u Teala akıl vermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de hem insanlara hem de cinler alemine göndermiştir. Ve cinler yapmış oldukları amellerden sorumludurlar. Dolayısıyla cinlerin de aynı insanlar gibi e, cennetlikleri ve cehennemlikleri olacaktır. E, Allah'a itaat eden gerek insan gerekse cin Cennet ile mükafat bulacaktır. Allah'a asi olan, inkar eden, şirk koşan insanlar da cehennem ile ceza göreceklerdir. Bu konuyla ilgili bunları söyleyelim genel olarak. Daha derin bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz konuyla ilgili kendi özel çabalarıyla Kitaplar okuyabilirler veya fıkıh kitaplarında ilgili bölümleri okuyarak daha geniş bilgi elde edebilirler. Yine Ani kardeşimiz, hocam cinlerin cehenneme girebileceğine dair açık bir nas bulunmaktadır. Onu biraz önce okumuştuk. Ancak cinlerin cennete gireceğine dair ben açık bir nas asamadım diyor. O sorun devamı. Tamam o konuyla ilgili diyeceklerimizi söyledik. Alimlerin ittifak ettiği bir görüş... ...cinler de insanlar gibidir. Cinler, cinleri insanlardan ayırmıyoruz. Ee, aynı insanlar gibi... E, itaatkarlar ...cennet ile mükafatlanacak. isyankarlar, ...kâfirler, müşrikler... ...cehennem ile... E, ...ceza göreceklerdir. Bu... ...hem insan hem de cin alemi için... ...aynıdır. Değişmez. Eriş kardeşimiz diyor ki imanın cinsini terk etmenin kafir olması olmasında icma var mıdır? İmanın cinsini terk edenin e, burada sorunuzu iyi anlayamadım imanın cinsi derken imanın bir nevisini kastediyorsunuz sanıyorum yani nedir? Yani tevhidi kastediyorsunuz uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, esma ve sıfat tevhidlerinden biri eğer terk edilirse bu insanın kafir olduğuna icma var mıdır diye soruyorsunuz. Evet. Tevhid tektir aslında. Biz uluhiyet, rububiyet, esma ve sıfat diye onu anlaşılsın diye alimler bölümlere ayırmışlardır. Ama tevhid tektir. Tevhid içinde Rububiyeti, uluhiyeti başta, ardından rububiyeti, esma ve sıfatı zaten tabi olarak e, içinde barındırmaktadır. Yani esma ve sıfatı terk ettiğiniz zaman, inkar ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Rububiyet tevhidini inkar ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Uluhiyet tevhidini inkar ettiğiniz zaman kafir olursunuz. Yani bu tevhid nevileri tevhidin genel vasıf, vasıflarıdır, genel sıfatıdır. Ve bu sıfatlardan herhangi birini, herhangi bir bölümünü, herhangi bir yönünü terk eden, inanmak istemeyen, bu bölümü dinden saymayan, tevhidden saymayan bir insan bilerek bunu yapıyorsa kafir olur. Evet. Bu konuyla ilgili icma vardır, evet. İcma olmadığını e, söyleyenler çıkabilir ama her insanın lafına da itibar edilmez. E, tevhid bir bütündür, parçalanmaz. Evet. Abdülmuntakim kardeşimiz periler cinlerin e, dışında olanlar mıdır, olanları mıdır? Müslüman olan cinlerden, ayette perilerden e, bir ifrit diye geçiyor. Şimdi cinler, periler aynı varlıklardır. E, aralarında herhangi bir fark yoktur. Peri e, Farsça belki de veya Türkçe bir kelime. E, bunun Kur'an'da gelen ismi nedir? Cindir. Cin. E, dolayısıyla aralarında herhangi bir fark yoktur. Yani Cin ayrı, peri ayrı, ayrı ayrı varlıklar değillerdir. Hepsi de aynı varlıklardır. Cin alemi ve ins alemi diye iki tane akıllı alem vardır. Akıllı varlık vardır. Farklı varlıklar bunlar yani. Cinlerle insanlar. Bunun dışında var mıdır? Bize haber verilmemiştir varsa bile. Bizim bildiğimiz Kur'an'da Allah-u Teala'nın bize haber vermiş olduğu اثقالين yani iki ağır top Cin ve insan, bunlar vardır. Şeytan cinlerin kafir olanlarına mı denir diye soru sormuş Alpler Mun takım kardeşimiz. Şeytan, e, biliyorsunuz ki iblisin adıdır. İblisin adıdır. E, dolayısıyla iblis de, şeytan e, tabii şeytan olarak isimlendirilen iblis de, cinlerdendir. Cinlerin atasıdır. Adem Aleyhisselam da e, insin atasıdır, insanların atasıdır. Adem ve Havva. Şeytan da cinlerin atasıdır. Evet. Aplumun e, takım kardeşimiz cinlerin dişisi var mıdır diye sormuş. Ben onu hani dışı diye okudum. Yazı pek iyi çıkmadığı için, evet, cinlerin erkekler gibi insanlar gibi dişisi erkeği olduğuna dair yani Kur'an'da ben bir ayet görmedim yani cinni cinniye hani cinni erkek cinni cinniye diye bir tabir gelmedi, cinniye diye bir bir şey yok. Ayet. Yani nasıl müslim Müslüme var. Mümin, Mü'mine var. Yani kadın mümin, erkek mümin. Var. Ama cinni, cinniye diye bir lafız yok. Cinni var, cinniye yok. Ve Kur'an-ı Kerim'de de cinlerin dişilerinin olduğuna dair bir haber gelmiş değil. Gelse bile şu anda ben hatırlamıyorum. Eğer yanılıyorsan düzeltin e, fakat halk arasında e, cinlerin Efendim insanlarla evlendiğine dair bazı söylentiler dolaşır durur Biz bunları bilemeyiz e, böyle şeyler Kur'an'da e, desteği olursa bir ayet olursa veya hadislerde buna dair bir hadis bir bilgi olursa inanırız ama bizim gördüğümüz kadarıyla ne ayetlerde ne de hadislerde cinlerle er, insanların evlendiğini evleneceklerine dair mümkün bunun mümkün olduğuna dair bir ayet hadis ben bilmiyorum şahsen yani bilen kardeşimiz varsa bize de hatırlatsın. dolayısıyla böyle Kur'an'dan Sünnet'ten e, temelini almayan gerçekliğini oradan almayan bilgilerde her zaman halk arasında söylenti olarak kalmış olacaktır biz onları tasdik etmeyiz ancak var ise ayet hadis derhal iman ederiz evet ee, Elis kardeşimiz tekrar soruyor ee, zahiri amellerin tutumu tergede edenin kafir olmasına icma var mıdır? Bunu okumuş muyduk arkadaşlar? Ee, bir hoca icma olduğuna onu okumuştuk galiba bu soruyu. Evet. Onu geçelim. Şeytanlık bir vasıf değil midir? Diyor kardeşimiz. Ee, yoksa iblis cinlerdendir. Ee, şeytanilik Evet. Bir vasıf olarak da düşünebilirsiniz. Şeytanilik bir vasıftır ee, aynı zamanda ama bir isme binaen vasıftır. Ona benzeyenlere, şeytana benzeyenlere şeytani kişiler denmiştir ona benzedikleri için. Nasıl ki e, bugün işte felanca işte Muhammedi, Ahmedi dedikleri gibi şeytani diye bir e, nesep ona benzeyen kişileri onun nesebinden, sülbünden olduğuna işaret edilerek böyle bir benzetme, bir vasıf verme olayı olmuştur. Yani onun yolundan gidenler manasında. Hadislerde mevcut, akımda kaldığı kadarıyla demiş cinlerin dişisi var diyor kardeşimiz. Peki onları işte inşallah araştırın. Burada da bizle paylaşın inşallah. Ee, her şeyi çift çift yarattık ayeti e, cinleri kapsamaz mı? İbrahim Önder. Elbette kapsayabilir. Her şeyi Allahu Teala baktığınız zaman gerçekten kainatta her şeyin e, dişisi mutlaka var. Yani bu e, nötron, protona baktığınız zaman aynı şekilde her şeyde bir izdivaç var. Her şeyde bir çiftlilik var. Evet, Cinler de bu genel e, maksadın, bu genel anlatının, bu genel ayetin içine girerler mi? Elbette girerler. Elbette girerler ama e, dediğim gibi çok açık, net yani e, insanlara hitap ettiği gibi Allahu Teala Müslim, e, ...müslimat diyor, mü, mü, işte mü'minun diyor, mü'minat diyor, müslimat diyor, müslümun diyor... ...buna benzer bir ayırım açık ve net olarak cinler için gelmiş değil. O açıdan e, söyledim. Yoksa genel e, an, e, ayetlerden onların da dişisi erkeği olduğu olabileceği manası çıkabilir. Ama açık ve net e, bir ayet olmadığından açık ve net manada bir hadis e, duymadığımdan bahsediyorum ki eğer ki var da olabilir bizim bilmediğimiz birçok e, hadis-i şeriflerde duymadığımız birçok hadis-i şeriflerde vardır. Bu konuyu bir araştıralım bakalım. Siz araştırın. E, bir bakalım. Bu, bu konumuz, e, konuyu da aydınlatmış oluruz inşallah. Abdülmuntakim kardeşimiz İslam akidesi Kayıp inancı üzerine mi inşa edilmiştir? Evet, e, bu akide kayba inanmayı gerektirir. Kayba inanmayı, اَلَّذ۪ينَ يُؤْم۪ينُونَ bil gayb. allah Allahu Teala müminleri vasfederken, Kur'an-ı Kerim'de, ''Onlar kayba iman ederler.'' diyor. Demek ki, görmediğimiz Rabbimize iman ediyoruz. ...görmediğimiz peygamberimize iman ediyoruz... ...görmediğimiz meleklere iman ediyoruz... ...bilmediğimiz, görmediğimiz peygamberlere iman ediyoruz... ...Allah'tan haberi geldi diye... ...dolayısıyla... ...iman... ...müminin imanının esasında... ...kayba iman olduğu... ...açık ve nettir... ...ama bu kayıp... E, ...muhakkak ki... ...kelime manasında bir kayıp değil... Biz aklımızla, bize gelen rasullerle, bize gelen kitaplarla görmekteyiz ki, kainat ayetini okuduğumuzda görmekteyiz ki, Hücre Rabbimiz var, bizi yarattı, bizi rızıklandırıyor, bu kainatı yöneten o, bildiğimiz, bilmediğimiz alemleri yaratan o ve bunları o yaratıp, rızıklandırıp yönetiyor. Bu, bu şekilde biz iman ediyoruz. Kainat ayetinden e, ve Kur'an ayetlerinden e, aklımızın, e, fıtri yapımızın vermiş olduğu ipuçlarından yola çıkarak Hücre Rabbimize iman ediyoruz. E, bazen akıl ile görmek gözle görmekten daha kesin sonuç ifade eder. Çünkü gözünüzle gördüğünüz zaman acaba hayal mi görüyorum dersiniz ama aklınızla gördüğünüz zaman Hayal yoktur orada yani. Orada aklınızla gördüğünüz zaman akıl gözü daha kesin sonuç verir. Ee, daha da kat'i sonuç verecektir. Dolayısıyla akıl gözüyle biz Rabbimizi görüyoruz, anlıyoruz, ayetleriyle, onun yarattığı kainat ayetiyle onun var olduğunu gayet bir şekilde, rahat bir şekilde anlayabiliyoruz, iman ediyoruz. Evet, ee, Allah'ın zatıyla batın, sıfatlarıyla zahir dense bu söz e, hakka uygun düşer mi? E, zatıyla batın derken zatıyla şu anda göremiyoruz. Evet o manada doğrudur. Sıfatlarıyla zahir, sıfatlarıyla onu görüyoruz. O da doğrudur. Ee, ama bu, bu dünyada böyledir. Ama cennette en büyük nimet olarak Yüce Rabbimizi bizzat dünya gözümüzde de görme şerefine inşallah erişmiş olacağız. Bu manada e, batın demeyelim de Allah zatıyla görünmez. Fakat sıfatlarıyla görünür manasında bir cümle kurar isek daha doğru olur. Evet. Teşekkür ediyoruz ee, soru soran kardeşlerimize. Sanıyorum sorularımız ee, bu kadar. O zaman sohbetimizi sonlandıralım inşallah. Başka sorumuz yoksa. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Sorusu olan varsa hemen yazabilir. Yoksa sohbetimizi sona erdireceğiz inşallahü teala. Aptımın takım kardeşimiz eee Zahiru vel Batınu diyor. O ayetide de e, evet. Ben orada özellikle o batın kelimesini açıklamak eee durumunda olmamın sebebi şudur. E, bu kelime üzerinde birçok fırtınalara kopartılmış batınilik var biliyorsunuz. Batıni ilimler deniyor. Kelimeyi yanlış anlayan birçok gruplar ortaya çıktığı için o kelimeyi kullanmak istemedim orada? E, yoksa elbette o kelime orada da kullanılabilir esasen. Evet, Allah cümlenizden razı olsun, dinlediniz, Allah işittiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin, Allah-u Teala ihlaslı kullarından eylesin, Allahu Teala bu ilim halkasının bereketini kalplerimizde halk eylesin, ecrini hem dünyada hem ahirette mükafat olarak bizlere bahşeylesin, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين